Emmâ ba'd fe inne assakal hadithi kitabullah ve khayral haddi herriyuh Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şadval unuri muhtetatuhâ ve kulle muhtetetin bid'a ve kulle bid'a'tin dalâle ve kulle dalâletin finnâr Emmâ ba'd Evet arkadaşlar Geçen hafta Allah için yapılan dostluğun gereçleri ve hukukları ile alakalı kısımları okumuştuk. Bu hafta ise Allah için yapılan düşmanlığın gereçleri ve hukukları yani hem dostluk hem düşmanlık bir takım şartlar gerektirecek insanın hayatında. İmanında ihlaslı olduğunu söyleyen sadık olduğunu söyleyen her mümin mümin hayatında kesinlikle dostluk ve düşmanlık açısından dikkat etmesi gereken bazı unsurlar vardır. Yani biz imanımızın sadık olduğunu söylüyorsak, imanımızın gereği olan dostluğumuz ve imanımızın gereği olan düşmanlığımız ve bu dostluk ve düşmanlığın gerektirdiği bazı şeyler vardır. Allah için düşman olmak da, aynı şekilde bazı şartları içerir. Yani bizler Allah için nasıl düşman oluruz? Çünkü müminin sıfatlarını iman edenlerin vasıflarını sayarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah için buğz eden, Allah için seven. Allah için seven, Allah için düşmanlık yapan diye söylemiş. Yani dostluk Allah için yapılacaksa bunun bir şartı vardır. Düşmanlık da Allah için yapılacaksa bunun da bir ...şartı veya şartları vardır... İnşallah bugün onun üzerinde durmaya... ...çalışacağız. Birincisi... ...genel olarak kişi... ...küfre, şirke... ...ve ehillerine... ...kâfirlere, müşriklere... ...genel manada buğuz etmek zorundadır. Genel olarak... ...hem kafirlere... ...hem de kafirlerin kustuğu o küfre... yapmış oldukları o küfre... ...çıkarmış oldukları o küfrü amellere... Hem müşriklere hem de şirklerine buğz edecek, düşmanlığı açıkça izhar edecek, açıktan sunacak düşmanlıklarını buğzunluğum. Açıktan sunması ise kafirlerin küfürlerine veya müşriklerin şirklerinin yanlış olduğuna, o küfre ve şirke katılmadığına bir delildir, delalettir. Ben kafirin yapmış olduğu o amele buğz ederim ve buğzumu düşmanlığımı da açıklarsam, Ben onun hem kendisinden hem de yapmış olduğu fiilden beri olmuş olurum. Evet. Onların yine bu e, şart altında onların kanunlarından, şirk dolu yasalarından ve Allah'tan başka kendilerine ibadet edilen purtlarından her türlü beri olmak. Pis yasalarından Allah Azze ve yasalarını terk edip kendi koyduğu yasaları almalarından dolayı şirk dolu kanunlarından dolayı ve Allah'tan başka ilah adı altında kapmış olduğu her türlü şeylerden beri olmak, onlardan uzak durmak. Bu hususta ise bu düşmanlığı, buğzu açık olarak izhar ederken de hiçbir korku ve tereddüde kapılmadan samimi ve ihlaslı bir şekilde kafirlere müşriklere bu düşmanlığı sergilemek. Aynı kimin gibi? İbrahim Aleyhisselam ve ashabı gibi. Allah azze ve celle İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber ona iman edenleri bizlere bu konuda dostluk ve düşmanlık konusunda örnek göstermiştir. Mumtahine suresinde Rabbimi şöyle buyuruyor. Kadikanetlekum usvatun hasenetu fi İbrahim ve'llezina ma'a. Diyor ki muhakkak ki sizin için İbrahim ve onunla beraber olanlar da çok güzel alınacak örnek var. İbrahim Aleyhisselam'a ona iman etmiş olan müminlerde sizin alacağınız büyük örnek vardır. Nedir o örnek? اِذِ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O vakit onlar kavimlerine, kendi aşiretlerine, kendi ailelerine, babalarına, atalarına, kendi sülalelerine demişti ki اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ Biz sizden beliyiz. İbrahim Aleyhisselam Babası Azel'e ve kendi kavmi de aynı babalarına inna bura'a uminkum dediler. Ne kadar yakın da olsa babaları dahi olsa babaları dahi olsa imanla küfrünün arası ayrılmasından dolayı ne dediler? Biz sizden beriyiz. Keferna bikum. Sizi reddediyoruz. Sizi inkar ediyoruz. Bunu apaçık bir şekilde İbrahim Aleyhisselam ve söyledi. Allah Azze ve onları bize örnek olarak gösterdi Kur'an-ı Kerim'de. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ Sizi inkar ediyoruz ve bu saatten sonra sizinle bizim aramızda, yani kafirlerle müminler arasında, müşriklerle müslümanlar arasında bu saatten sonra adavet ve buz açığa çıkacaktır. Aramızda bu saatten sonra adavet vardır, düşmanlık vardır, buz vardır, kim vardır, nefret vardır. Neden dolayı? Allah'a ve Resulüne iman etmemenizden dolayı. Siz bizim babalarımız olsanız, yakınlarımız olsanız biz sizden beriyiz dediler. Hatta tukminu billahi vahde. Ta ki diyor tek olan Allah'a iman edinceye kadar. Yani sizler küfrünüzü ve şirkinizi terk edip, atalarınızı, babalarınızı ve dinlerini terk edip tek olan Allah'a ibadet edinceye kadar biz sizden uzarız, sizden beriyiz. Ve aramızda bu saatten sonra düşmanlık ve buğuz vardır dediler. İlla kavre İbrahim el ancak İbrahim Aleyhisselam'ın babası için söylemiş olduğu söz, söz müstesna. Leestavfiranne leke ve mâ emliku leke minallâhi min şey. Senin için Allah'tan istifarda bulunacağım. Babasına İbrahim Aleyhisselam o zaman öyle demişti. Senin için Rabbime dua edeceğim sana hidayet nasip etsin. Seni affetsin, seni doğru yola getirsin diye Rabbime dua edeceğim. Ve mâ emliku leke minallâhi min şey. Allah katında senin için hiçbir şeye sahip değilim ben. Yani senin oğlunun peygamber olması Allah katında seninle alakalı hiçbir yere gelmez. Oğlunun peygamber olması babasına fayda vermez. Onu diyor İbrahim Aleyhisselam. <türüz> Rabbena aleike tevekkelnâ eyyar rabbimiz sana tevekkül ettik ve ileyke enebnâ sana yöneldik ve ileykel mesîr ve dönüşümüz sanadır diyor İbrahim Aleyhisselam. <türüz> Mumtahine suresi 4. ayet. Bu ayet bizim ...hayatımızın bir parçası... ...yani bizim... ...dünya ve... ...yaşantımıza tabiri caizse... ...bakmamız gereken bir gözlük... ...Müslümana nasıl tavır takınacağız... ...kafire nasıl takı tavır takınacağız... ...akrabalarımız dahi olsa şayet... ...Allah'a ve Resulüne iman etmemişlerse... ...İslam'a düşmanlarsa... ...nasıl bir tavır takınacağımızı gösteren bir ayet ki... ...Allah Azze ve Celle bu... ...ayeti... Müminlere örnek olarak göstermiş. Sizin için burada bir örnek vardır. Sizin için burada alacağınız, hayatınıza geçireceğiniz bir tutum vardır diyerek bize bunu bildirmiştir. Evet ikincisi genel manada kafirleri ve müşrikleri dost, yardımcı ve sırdaş edinmemek. Zaten dostla alakalı, yardım yardımla alakalı onlarca ayet mevcut Kur'an-ı Kerim'de. Kafirlerin kesin bir dost edinilmemesiyle alakalı... Dost edinenlerin onlardan olacağını Allah Azze Celle onlarca ayetinde bildirmiş. Onları asla ve asla sevmemek, onlara tazim etmemek, onlara karşı sert ve izzetli davranmak Müslüman'ın imanının gereğindendir. İzzetli davranmak. Mümin kafire karşı devamlı, olmak zorunda. Onlar kendi aralarında çok merhametli, kendi kendilerine karşı çok yumuşaklar ama kafirlere karşı çok şiddetlilerdir, çok izzetlilerdir. Onun için mümin, imanı gereği kesinlikle kafirin karşısında izzetini, kabul, izzetini e, engellemeyecek, izzetini gizlemeyecek, devamlı izzetli davranacak. Yine Muntehine suresi 1. ayette Allah Azze ve Celle başında şöyle diyor. Ey iman edenler, benim ve sizlerin düşmanı olan kafirleri ne yapmayın? Dostlar edinmeyin. Düşmanımız olanları dost edinmeyin. Bu genel bir ifadedir. Müminler... Müslümanlar iman etmeyen insanlardan ayrılmakla dost edinmemekle Allah Azze ve Celle tarafından emrolunmuşlardır. Evet. Üçüncüsü ise genel manada kafirlerin diyarını terk etmek, kafirlerin beldelerini terk etmek, güç yetiyorsa, güç yetiyorsa onların içerisinde oturmamak, onlarla aynı mahalleleri, aynı beldeleri, gerekirse aynı devletleri paylaşmamak, Ki onlarla aynı yerde oturmak, onların kalabalıklığına vesile olmak, onların sayılarının artışını göstermek, bu da bir mana onlara destek vermektir. Yani Müslümanların dinlerini hafife alarak kafirlerin toplumlarında Allah'ın dinine düşman olmuş insanların mıntıkalarında, diyarlarında yaşaması onların sayısının çoğalmasından dolayı, ekonomilerine katkı olmasından dolayı onlara dost olmak manasına gelir. Yani düşünün şu an yaşadığımız ülkede istemesek de istemesek de vergilerle ne bileyim, faturalarla biz birilerine destek olmuyor muyuz? Oluyoruz. Bir de düşünün ki Allah'ın dinine toptan, tabandan düştüğün düşman olan Müslümanlara savaş açmış bendelerde yaşayan aslı itibariyle de kafir topraklarında olan özellikle Avrupa gibi bu tip ülkelerde yaşayan ve bu ülkelere destek veren destek veren her ne kadar kendisi diliyle destek verdiğini söylemesine de malıyla orada bulunuşuyla vücudiyetiyle destek verdiğini göstermekte en en azından en azından kafirlerin ekonomisine destek olmakta en azından. Bunlar en göze gelmeyecek şeyler olmasına rağmen bizim için çok önemli şeylerdir. Bizde eğer gücümüz yetiyorsa, gücümüz yetiyorsa Müslümanlarla beraber yani Müslümanların menfaatini koşturacak, Müslümanların menfaati olacak şeylerle iştikal edip gücümüz yetiyorsa Müslümanlarla beraber yaşamamız gerekir. Allah Azze ve Celle hepimize bu konuda yardım etsin. Bizlere dinimizi vermek. Dilimizi hakiki manada hiçbir şekilde taviz vermeden yaşayacağımız ortamlar nasip etsin Rabbim bizlere inşallah. Evet şayet yaşayacak olurlarsa da o tip beldelerde zor durumda kalacak kalarak yaşayacak olurlarsa da kesinlikle ve kesinlikle İslam'ın İslam şiarlarını izhar etmek açığa çıkarmak zorundalar. Diyelim ki gücün yok yaşamak zorundasın kafirlerin arasında yaşıyorsun. Gücün yok, çıkamıyorsun. Herhangi bir mazeretten dolayı o zaman madem ki yaşıyorsun, o zaman İslam'ın şiarlarını izah edeceksin. Açığa çıkartacaksın. Namazını zahiren kılacaksın. Orucunu zahiren tutacaksın. Gerekirse ezanını okuyacaksın. Davetini yapacaksın. Hanımını aynı Müslümanların hanımlarının giyindiği şekilde, kapandığı şekilde kapatıp sokağa çıkartacaksın. Çocuklarını Müslümanların çocukları yetiştirdiği şekilde kafirler arasında yetiştireceksin. Ancak bu şekilde zaruret olarak cevaz verilmiş. Ne? İslam'ın şiarlarını izhar etmek maksadıyla. İslam'ın şiarları kesinlikle ayaklar altına alınamaz. Ama ne yazık ki bırakın Avrupa ülkelerini daha adılan Müslüman denilen ülkelerde dahi İslam'ın birçok şiarı ayaklar altına alınmış. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Müminler müşriklerin arasında, kafirlerin arasında yaşamasın diye bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ene beli'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhuril müşrikin. Diyor ki ben müşriklerin arasında yaşayan Müslümanlardan, ikamet eden Müslümanlardan beriyim. Hiçbir mazeret olmaksızın zaruret olmaksızın Müşriklerin hayatında dünyevi çıkarlarını düşünerek, maslahatını düşünerek saltanatını, koltuğunu, makamının mevkisini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu düşünerek her türlü dünyevi maslahatını ön planda tutarak müşriklerin ve kafirlerin arasında yaşayan Müslümanın gerçekten durumu sıkıntıdadır. Yani önemli olan dünya hayatımız deyip refah bir hayat, zengin bir hayat yaşamak için kafirlerin, müşriklerin arasında yaşayıp İslam'ı unutan, dinini terk eden binlerce milyonlarca insan var. Resmi rakamlara göre belki 5 milyonun üzerinde sadece Türk vatandaşı yaşıyormuş Almanya'da. Yapılan araştırmalara göre bu ailelerin yüzde yetmişinin çocukları her ne kadar dinen Hristiyanlığı seçmeseler de Hristiyan gibi yaşamaya başlamışlar. Niye? Çünkü o toplumda doğmuş... O toplumda yaşamış, o toplumun okuluna gitmiş, o toplumdaki insanlar oturup kalkmış, o toplumun havasını teneffüs etmiş. Onlar gibi olmuş. Birçok yani abartısız söylüyorum yapılan araştırmalar gibi yüzde yetmiş oradaki ailelerin çocukları şu an aynı Hristiyanlar gibi yaşamaktan Yani biz biz duyuyoruz orada iman eden Türkleri duyuyoruz. Ya nasıl olabiliyor böyle bir şey? Zaten bunlar Müslümandı öyle değil işte. Hristiyanlaşmışlar adamlar, sonradan kendilerinin imana, İslam'a girdiklerini söylüyorlar. Çünkü Hristiyanların okulunu okumuşlar, ondan oturup kalkmışlar. Aynı Hristiyanların aile ortamını kendi aile ortamlarına piyaslamışlar. Yani bir Hristiyan ailesine göre bir erkek çocuğun çok rahat kız arkadaşıyla beraber babasının evinde yatması, çok rahat kabul edilen bir şey, yatması bakın eve getirmesi demiyorum. Yani babasının annesinin evine e, kaldığı eve haram olan yani şeran kesinlikle bir arada durmaları cahit olmayan birisini getirip o aynı evde yatması o aile için çok normal bir şey. Bu hale gelmiş Müslüman aileler orada. Sadece Türkiye'den değil diğer Arap ülkelerinden de Avrupa'ya e, taşınmış Avrupa'ya göçmüş olan tüm Müslümanların durumu bu şekilde. Bize Cezayir'den, Fas'tan, Mısır'dan o tarafa göç etmiş ailelerden bahsediliyor. Yani bir Cezayir'de karşılaşıyorsun diyor ki ben daha iki sene oldu iman edeyim. Ya nasıl olabilir sen Cezayir misin? E, babam zamanında diyor Almanya'ya göçmüş, Fransa'ya göçmüş, İtalya'ya göçmüş neyse. Hristiyan olarak yaşamışız biz. Hristiyanların içinde Hristiyan kültürüyle yaşamışız. Bilgimiz tamamen Hristiyanların bilgisine dayalı daha yeni biz imanı gördük, İslam'ı daha yeni tanıdık deyip İslam'a giriyorlar ya. Yani. Düşünün. Neden dolayı peki bu? Yani Avrupa'ya giden insanların oraya göç etmeleri neden dolayı? Dünyevi rızık sıkıntısından dolayı. Bugün sırf Almanya'nın havasından dolayı ben Almanya'ya gittim diyen bir Türkiye rastlemişiz. Rastlemeyiz. Havasından dolayı Türkiye'yi terk ettim Almanya'ya değil. Dünyevi sıkıntısından dolayı. Dinimiz gidecekse ehlinemizden Allah muhafaza. Dünyada her gün açlık çekelim, yeter ki dinimiz gitmesin. Yani ailemiz, çolumlu çocuğumuz aç kalsınlar, günde bir öğün yemeye yemek yemek zorunda kalsınlar ama dinimiz asla elimizden gitmesin. Yani çolumlu çocuğumuzda sıkıntı çektirmemek için, zengin bir hayat sunmak için, eğitimlerine en güzel seviyede yaptırmak için, Avrupa ülkelerine göç edip sonra onlar gibi yaşamaya başlamak, Allah muhafaza bile bile insan dinini terk etmiş demekti Evet, dördüncüsü ise dini veyahut dünyevi her yönüyle kafirlere benzememek. Dünya hayatında da veyahut dini emirlerde de, dini ibadetlerde de, onların ayinleri vardır, ne bileyim kiliselerde toplantıları vardır, ibadet günleri vardır, ibadet şekilleri vardır veya dünyevi yaşam şartları vardır. Hiçbir şekilde ne dünya olarak ne de dini olarak Yahudilere, Hristiyanlara, müşriklere, kafirlere benzememek. Aa, onların da ibadet aynı bize benziyor değil. Kesinlikle tabandan ayrılır. Hiçbir şekilde onlara benzememek, her halükarda onlara muhalefet etmek. Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem düşünün her zaman her daim her ortamda onlara muhalefet ederdi. Takip ediyor tırnak kesme meselesinde dahi onlara muhalefet ederdi. Diyor ki sahabeden Peygamber asasam bazen tırnaklarını sağdan başlayarak keserdi, bazen soldan başlayarak. Kendisine ey Allah Resulü Yahudiler de böyle kesiyor denildiği zaman Bu sefer diyor, bir parmak keser bir parmak atlar sonra diğer parmağı keser. Bu şekilde devam ederdi. Yani bizim aklımıza gelmeyen en basit olaylarda dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere muhalefet ediyordu. Yani dostluk ve düşmanlığı bu kadar önemli bir şey. Nerede kaldı muhalefetimiz? Nerede kaldı imanı tavırımız? İmanımızın gereği olan tavır. Her şeyimiz benzedi. Giymiş kuşamımız dahi benzemeyecek. Ya giyimde kuşamda bir sıkıntı olmaz, ne ne gerek var isteyen sizin gibi değil abi. Müslüman'ı işaret edecek giyim kuşamız olması lazım. Baktığı zaman sana üzerinde kafirlerin giysisi olan ve İslam'ı hiçbir şekilde e, göstermeyen bir şeklinde olmaması lazım. En azından dışarıdan bakılsa dahil İslam'ı işaret eden bir halde olmamız gerekir. Evet, onların ibadet şekillerine, yaşantılarına hiçbir şekilde benzememek, onların diyor yazdıkları kitapları tercüme etmemek, misal olarak söylüyorum. Diyelim ki işte İngiltere'nin bir şehrinde bir roman yazılmış. Dünyaaca ünlü bir roman herkes kutmuş. Hadi bunu da Türkçe'ye tercüme edelim, bir de biz okuyalım. Bunu tercüme edip Türkiye'ye te Türkçe'ye tercüme etmek, okumak, okutmak, dağıtmak tamamen onlara yardım etmek, destek çıkmak. Öyle değil mi? Binlerce kitap var. Türkçe'ye tercüme edilmiş İngiliz romanları. Ne bileyim Alman romanları. Bir ton kitap var. Destek çıkmaktır işte bu. Tavırsa külli yer alınması gerekir. Ta yani her türlü tavır almamız gerekir. Sadece dini olarak değil, dünyevi olarak da muhalefet etmemiz gerekir. <gülüyor> Ve böyle kitaplar varsa da dağıtılmasına engel olmak. Geçtik bu kitaplar Adamlar kendi bizim beldemizde Müslüman ülkelerinde İncil dağıtıyorlar. İncil. Doğuda özellikle Güneydoğuda şu an İncil dağıtımını başlamış köylerde. Hiç kimse bilmiyor mesela. İnsanlıklara gelin bakın. Güneydoğuda İncil'in arasına o özellikle fakir köyleri ter tercih etmişler. Fakir köylerde İncil'lerin arasına 200 dolar 300 dolar koyarak insanlara İncil dağıtıyorlar. Bugün dağıtırlar. 5 sene sonra Bakar oradan semeresini toplarlar. Biz burada uyursak eğer bunların dağıtılmasına engel olmazsak İstanbul'un göbeğinde adamlar incin dağıtıyor. İncil dağıtma komitesi var adamların Türkiye çapında. Merkezleri var yani. Ne demek? Hristiyanlığın propagandasını yapmak. Diğer adıyla. Engel olmamız gerekiyor. Gündem etmemiz gerekiyor. İslam'ı yaymamız gerekiyor. Nasıl yayacağız İslam'ı? İslam sadece bu şekilde yayılmaz. İslam ona muhalif olan diğer dinlerin yayılmasını engellemekle de yayılır. Engel olacağız. Onlar İncil dağıtıyorsa biz Kur'an dağıtacağız ya. Kur'an dağıtmamız lazım ama ne yazık ki bunu da biz yapamıyoruz yani. Evet. Diyor ki Resulullah s.a.v. bir hadisinde <gülüyor> bi Kim bir kavme benzerse o da ondan. Kim bir kavme benzerse o o o benzeyen insan diyor o kavmdendir. Her yönüyle. Giyim kuşamla olabilir. inançlı olabilir. Hayata bakış açısıyla olabilir. Evindeki yaşantıyla olabilir. iş yerindeki yaşantıyla olabilir. Günlük hayatıyla olabilir. Kim bir kavme benzerse ondandır. Allah razı. Yani bir Müslümanın evine girdiğin zaman o ev Müslümanın evini andırmaktan çok Hristiyan'ın evini andırıyorsa veya bir kafirin evini andırıyorsa, bir putbelesin evini andırıyorsa herkes kendi kaldığı yerden, yaptığı yerden belli olur. Müslümanın evine girdiği zaman en azından bu ev Müslümanların İslami bir hayat yaşayan insanların evidir denilebilecek şekilde olması lazım. Evlerimizi mescit edinmemiz lazım. Mescitlerimizi insanların safların çoğalmasıyla süslememiz lazım. Bunlar hep dini olan bağımlılığımızı gösterir. Evet. Çünkü bir kavme benzemek peşinde o kavmi sevmeyi veyahut o sevilen kavmi örnek almayı bize gerektirebilir. Yani Allah muhafaza. Seversen şey, benzemeye çalışırsan her yönüyle benzemeye çalışırsan kalbine bir sevgi girebilir Allah muhafaza. Bir hoşnutluk girer, o kalpteki sevgi büyür, büyür, büyür. Bu sefer tamamen her türlü onlara uymak akabinde gelir. Onun için her türlü muhalefet edeceğiz ki kalbimize onların sevgisiyle alakalı hiçbir şey girmesin. Evet, onlara yardım etmemek, hiçbir şekilde onları övmemek, ne olursa olsun hiçbir şeyleri övmemek, insanlar arasında onların iyi olduğunu veya iyi huylarını, iyi ahlaklarını, iyi yaşantılarını yaymamak var öyle bir şey. Ve hiçbir zamanda onlarla Müslümanların aleyhine bir ortamda bulunmamak, bir araya gelmemek. Hangi diyor dünyevi maslahat olursa olsun, yani hangi, aklımıza ne gelirse şimdi birçok insanın mazereti, Biz kafirlerle masaya oturuyorsak bazı maslahatlardan dolayı oturuyoruz. Biz ülkemizin gelecekteki maslahatlarına binaen bugün kafirlerle işbirliği yapıyoruz denilen sözler var. Hangi maslahat olursa olsun dünyevi hangi menfaat olursa olsun kesinlikle onlarla işbirliği yapmamak. Müslümanların aleyhine. Ticaret farklı bir şeydir bakın. Ticaret farklı bir şeydir. Önemli olan onlarla masaya oturup Müslümanların aleyhine bir ortamda bulunmamak. Evet. Hiçbir şekilde onların bayramlarına, yılbaşılarına, dini törenlerine, toplantılarına, meclislerine hiçbir şekilde katılmamak. Onların meclislerine, toplantılarına katılmak onların sayılarını çok göstermeye delalet eder. Sayılarının siyahlığının artmasına delalet eder. İnsanların gözünde kalabalık olmalarına delalet eder. Kimler vesilesi oluyor bu? Müslümanlar vesilesi. Yani Müslümanların onların arasında bulunması vesilesiyle Müslümanların mallarının onların bankalarında bulunması vesilesiyle onların ekonomisi ayakta, onların tabiri caizse batıl olan o izzetleri ayakta, batıl olan güçleri ayakta. Kimin sayesinde? Müslümanların sayesinde. bakalım acı bir şey ya bizim için. Müslümanlar için çok acı bir şey. Müslümanların mallarıyla Müslüman milletin malıyla, sermayesiyle kafirler ayakta durmakta. Böyle bir şey gerçekten yani insanın kanını donduracak bir mesele. Hele de böyle bir zamanda. Dünyanın her tarafında Müslümanlara zulüm yapılan bir dönemde hala kafirler Müslümanlara savaş açmışken kafirleri ayakta tutan Müslümanların mal sermayesi, mal varlığı. Kasteten de Ortadoğu'daki Doğu'daki petrol zenginlerin kendisine işte şeriatı nisbel eden özellikle de bazı halife olduğunu söyleyen bazı ülkelerin mallarıyla Amerika gibi İslam düşmanlarının ayakta bunu zaten hepimiz çok açık bir şekilde biliyoruz. Evet onlar da onlarla hiçbir şekilde aynı çatı altında toplanmamak. Hiçbir şekilde yollarımızı onlarla birleştirmemek. Diyor ki Rabbimiz Furkan suresinde وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزّورَ وَإِذَا مَرْهُوا بِاللَّغْ بِمَرْهُوا Onlar kesinlikle yalancı şahitlikte bulunmazlar, yalan olan ortamlarda bulunmazlar, diğer bir şey de kötü ortamlarda bulunmazlar. Kötü ortam demek, İslam'ın dışında kötü ortamlar kötüdür. Kafirlerin ortamı kötü ortamdır. Onlar, onlarla aynı ortamda bulunmazlar, şahit olmazlar. Boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman da onurlu olarak geçip giderler. Kafirlerin boş olan, yararsız olan, faydasız olan sözleriyle, kuruntularıyla karşılaştıkları zaman da hiçbir şekilde onlara kulak asmazlar. Demin dediğim gibi birçok kendisine Müslüman diyen insanlar dünyevi maslahatlarını ön planda tutarak devletlerinin bekasını ön planda tutarak kafirlerle işbirliği yapmakta. Müslümanları kafirlere satmakta. Niçin? Devletlerinin bekası için. Dünyavim asla hakları için. Evet. Diğer bir e, şık. Hiçbir şekilde onlara merhamet etmemek yani rahmet beslememek onlar için istiğfarda bulunmamak onlar için istiğfarda bulunmamak Onlara karşı alçak gönüllü olmamak çünkü bu sıfatların hepsi müminlerin müminlere yapması gereken sıfatlardır amellerdir. Mümin mümine karşı merhametli olacak, mümin mümine karşı istiğfarda bulunacak ve mümin mümine karşı alçak gönüllü olacak. Bu ameller Müslüman Müslüman kardeşine sergilecek bu amelleri kafire yapamaz. Allah Azze ve ayetine, yalnız müminler bunları müminlere yaparlar. Müminler müminlerin ancak dostudur buyurulmakta. Çünkü Müslümanların kafirlere karşı Allah korusun bu tip amellerde bulunması müminlerin kafirlere meyletmelerine delalet eder. Meyletmeleri hususunda yol açar. Allah muhafaza bugün onlar için istifarda bulunursun veya onlara biraz alçak gönül davranırsın. Yarın bakarsın ki tamamen yumuşamazsın. Tevbe suresinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. مَا كَانَ لِلنَّب۪يِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Hiçbir peygamberle iman edenler için olmadı. اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِ Müşrikler için istiğfar etmesi. Yani ne peygamber ne de müminler müşrikler için istiğfar edemezler. Allah azze ve celle bunu yasaklamış. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi olsa öz amcasına kafir olduğu için istiğfar edemedi. Annesi aleyhissalatu vesselamın cahili bir adet üzere öldüğü için, halif dini üzere ölmediği için, istiğfar etmek için, istiğfar dilemek için Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem babası şey, Allah Azze ve Celle'de izin istemiş, Allah Azze ve Celle istiğfar etmesine izin vermemiş. Çünkü halif dini üzere ölmedi. Yani bir olan, tek olan Allah'a ibadet etmeyi kabul edecek şekilde ölmediği için, müşrik olarak gittiği için, Allah Resulüne annesi için istiğfarda Allah Azze ve Celle'ye izin vermedi. Bakın annesi, babası, amcası izin vermedi. Hiçbir nebiye, hiçbir peygambere ve hiçbir mü'mine ve lehu kânû uli kurbe. Yakınları daha olsa istiğfar etmesi yaraşmaz. Yasaktır. Edemez. Min ba'di mâ tebeyyene lehum ennehum ashabul ca'in. Onların cehennem ashabından oldukları apaçık beyan edildikten sonra kafirlerin, müşriklerin, Yahudi ve Hristiyanların eğer hayatlarına bu şekilde devam ederlerse Cehennemde oldukları apaçıktır. Allah Azze ve birçok ayetinde onların cehennem ashabı olduğunu açıklamıştır. Eğer hayatlarına bu şekilde devam ederlerse kesinlikle hiçbir mümin onlar için istiğfar getiremez. Alçak gönüllü davranamaz, merhamet edemez. Ancak iman ederlerse onlar dinde bizim kardeşlerimizdir. İman etmeleri onlar için yeterlidir. İman ederlerse istiğfarda bulunuruz. İman etmezlerse kesinlikle ne merhamet ne alçak gönüllülük ne de istiğfar caiz değildir. Evet onlara karşı yumuşak davranmamak, yanlışlarını gördüğümüz zaman kesinlikle susmamak. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki ve <gülüyor> Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Yani karşılıklı bir senle tabiri caizse bir ortaklığın, bir muamelerin içine girmek isterler. Nasıl? Sen onlara yumuşak davran ki onlar da sana yumuşak davranmak isterler. Onun için burada şu yok. Onlar bize yumuşak davranırsa biz de onlara yumuşak davranalım. Bak buraya iyi dikkat edelim. Onlar bize yumuşak davranırsa biz de onlara yumuşak davranalım. Değil biz onlara sert davranacağız. Onlar Allah'a ve Resulüne iman etmedikleri için, İslam'a düşman oldukları için, İslam'ın şiarlarını ayaklar altına aldıkları için biz onlara sert davranacağız. Onlar düşmanımızdır. Aksi takdirde nerede kaldı bera akidesi? Nerede kaldı Allah için düşman olma akidesi? Nerede kaldı Allah için buğz etmek? Hani biz onlara sert olmayalım tamam. Nerede kaldı o zaman buğz etmek? Buğz sertlik demektir, kin demektir, nefret demektir, düşmanlık demektir. Bunların hepsi bizim akidemizin içerisinde olan şeyler. Yine başka bir ayette Hud Suresi 113 diyor ki Rabbimiz وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذِينَ Zulmedenlere... Sakına sakın eğilim gösterme. Yumuşaklık gösterme. Zulmedenlere, zalimlere karşı sakına sakın. Ne yaparlarsa yapsınlar, sakına sakın onlara eğilim gösterme, yumuşaklık gösterme. Fetemessekumun. Böyle yaparsanız size diyor ateş dokunur. Sizi ateş yakalar böyle yaparsanız. Yani yumuşamayın. Sertliğinize devam edin. Allah için ama, nefsin için değil. Ali Radiyallahu anh'un yaptığı gibi. Yani savaştayken müşriği altına almış, kılıcını çekmiş, tam kellesini indirecek, tükürüyor Ali radıyallahu anh'ın suratına, kılıcını yerine koyuyor, basıyor, gidiyor. Müşrik niye beni öldürmedin diye sorduğunda diyor ki, biraz önce diyor seni yalnız ve yalnız Allah'ın için öldürecektim. Allah'ın rızası için savaşıyordum, Sen de müşrik olduğu için Allah için öldürecektim. Ama sen suratıma tükürdün diyor, nefsim kabardı diyor. Seni şu an öldürsem nefsim için öldürecektim. Onun için o Allah öldürmüyor. Yani yapılacak olan dostluk ve düşmanlık yalnız Allah için yapılacak. Hani kendi heva ve hevesimiz için hadi gidelim şunlara düşman olalım, düşmanlığımızı gösterelim. Dost ol değil, Allah Azze ve Celle için yapılacak ki samimi olsun. Allah Azze ve rızası için yapılacak ki sebatlı olsun. Onun için çok önemli orası yapacağımız dostluk ve düşmanlıklar Allah için olacak. İmanımız gereği. Humea lekum min durillahi min euliyya efumme la tunsarun Şayet böyle yaparsanız Allah Azze ve Celle tarafından size hiçbir yardımcı yoktur veliler yoktur ve sonra asla yardım da olunmazsınız diyor Rabbimiz Son olarak da onların hükümlerine başvurmamak Allah'ın hükmünü terk ederek Allah'ın ahkamını terk ederek onların hükümlerine başvurmamak onların hükümlerinin hepsinden hepsinden veli olmak ufacık bir kısmını dahi almamak Yani ne olacak ki bir tanesini alalım gidelim Avrupa'dan bizim dünyamızın, maslahatımızın, devletimizin menfaati olan bir tane hüküm getirelim belki düzeniriz. Bir tane daha hükümlerini kabul etmemek. Düşman olmak böyle bir şey. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine sarılmak, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini kabul etmek, onların hiçbir hükmünü kabul etmemek, hiçbir hükmüyle hükmüne muhakeme olmamak, hükmüne başvurmamak. Onların heva ve heveslerine tabi olmamak, onlar için Onların hiçbir işinde takip etmemek yani onların lehine olacak hiçbir işin adına da imza atmamak altına imza atmamak onları destekleyecek onları işte güçlendirecek ekonomilerini kaldıracak hiçbir işin içerisinde de olmamak Müslüman var gücüyle Müslüman var gücüyle her ortamda kafire karşı izzetli davranacak karşısında kafiri zillet içerisinde kabul edecek. Evet. Hükümle alakalı Maide Suresi 34. ayetlerimiz biliyoruz. Kim Allah'ın indirdiğine hükmetmezse işte onlar kafirler bir ayetin. Onun için Allah'ın indirdiğinin dışındaki tüm hükümler küfür hükümler olduğu için Müslüman bir hükümlerden uzak duracak. Var gücüyle bu hükümlerden ve bu hüküm sahiplerinden Allah'ın ahkamının hükümlerinin dışındaki hüküm sahiplerinden uzaklaşacak, beri olacak hayatı boyunca onlara düşman olacak. Evet Allah Azze ve Celle inşallah hepimize bela ve bera dediğimiz Allah için sevmek, Allah için düşman olmak, Allah için dostluk yapmak, Allah için buğz etmek hususlarında ayaklarımızı sabit kılsın. Kendi rızası için sevip, kendi rızası için buğz eden kullarından inşallah bizleri kılsın ki bu imanın tadını alan bir insandır diyor Peygamber sallallahu Kim Allah için sever, sever Allah için buğz ederse işte diyor o kişi imanın tadını almıştır. Yani tabiri caizse Müslümanlar bu amel Bu ibadet imanın bir zirvesi, imanın bir şubesi Rabbimizden. Bu hususta ihlaslı ve samimi olmak için yardım isteyelim. Allah için sevelim, Allah için buğz edelim, Allah için dost olalım, Allah için düşman olalım. Subhaneke Allahümme elhamdülillah. Neşhedü la ilahe illa ent. Estağfirüke Allahümme ve netubu ila